Sonra Seyit Kutup'la tanıştım. Ekim Selamlar Ametur'a. Ülk iki sene Fizilal'a okuttum. Sonra Say-i tanıştım. Ankara'da. <gülüyor> o geldiğin evde işte. Eskiden oralar köydü. Ta 80'den sonra şehir oldu oralar. Bizim Hüseyin Gazi Dağı'nda. Arkalar hep dağdır. Araplar Köyü. Üçek tarafı. Kızılca köyün arkası. Sonra Müslüm'ü okuttum. Ülk Ondan sonra aradan yıllar geçti. Tefsirleri aldık tüm mahalledeki hocalar da dahil benim evde pazar günü toplanırdık. Ne kadar cami hocası varsa hepsine rica etmiştik. Gelin şu tefsirleri okuyun. En azından bize anlatın. Evimi açtım. Hiçbiri gelmedi. Ben hem dökümhanede çalışır, hem okur hem de pazar günü yaşlısı, genci bunları anlatırdım. Çocukluğumdan beri biz bende hiçbir kopma olmadı ki ilk okuldan itibaren Allah, Allah rahmet etsin babam trende satılan dağıtılan Risale-i Nur'ları alır gelirdi ilk onlarla başladım Hüseyin İlmi İşin küçük küçük kitapları vardı onlarla i̇mam adına bastırılan Abdülkadir Geyla'nın e, kitaplarıyla yani okumadığım küçük büyük kitap kalmadı diyebilirim yani çocukluktan 40 hadisler. İşte 92'de kitap sünnetten tanıştım. 80'den 92'ye kadar bir Kadiri tarikatına intisap ettim. İşte 90'dan sonra ciddi bir bir dini sorgulamaya başladım. Bir çatlaklıklar vardı ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Yani amelde mesela Koltunç çatlaklıkları gördüm. Emir nehi vaziyetinde gelenleri ama hayatımıza geçirdiğimizi ve hep mezheplerin önümüzde bir engel olduğunu fark ettim. Ama aşamadım. En son işte 92 yılları falandı. Allah kendisine rahmet etsin. Allah mahvet etsin. İnegöl'de bu Taceddin abiler var, İsmail abi, Kemal, amcaoğulları, kardeşler bunlar, Oktay diye. Benim küçük kız şimdi torunumun annesi olan bir gün heyecandan geldi. Baba burada Hristiyanlar vardı. Nasıl yani yavrum? Namazda bir acayip hareket ediyorlardı. Şimdi Mesoli diye girer bak. Çocuk çocuk sahibi vardı o zaman çocuktu bu. Tabi ben çocukla gidittim. Kimse kalmamış orada. Meğer bu namazdaki e, el kaldırma meseleleri var ya. O çocuk yaparken yapamayıp böyle haç işareti yapar gibi yapıyormuş. Benim çocuk da Hristiyan zannetmiş onları. Daha sonra bir Cuma meselesi sormuştum Cuma günleri de onlar orada esnaflardı. Yani bir hidayete erme meseleyiyle başladı. Oradan bana namazın böyle olmadığını ve kitap ve sünnete göre bir namazdan bahsettiler. Bir kitap çıkardılar yani, işte kitap ve sünnete göre namaz. Muhammed Ebu Said El Yarbusi diye bir kitap şöyle baktım hep hadis üzerinde bir başlık varsa yorum dedim böyle bir inceleyeyim, bir bakayım bir okuyayım dedim okudum zaten burada da bir sohbet ortamımız vardı arkadaşlarla da oturduk okuduk üç ay falan bir araştırdık. Bütün hadisleri çıkardık. Baktık. Sıhhatleri de doğru. Ki hadis araştırmayı, sıhhatinin ne olduğunu zaten o aralar kavramıştık, öğrenmiştik arkadaşlar. Bir 60'ın üstünde bir grubumuz vardı. Ondan sonra pünlü döndük. Sonra o kitabın yazarını çağırdık. Haftada 1 iki ya ayda 4-5 sefer böyle gelirdi hiç kırmadı şimdi sene 2006 olmuş yani <gülüyor> şöyle bakıyorum geriye de e, çok ilginç yani bayağı bir yıllar çok çabuk geçmiş ama benim e, hayatımda yani en önemli yeri olan İbni Kesir'dir Allah kendisine rahmet etsin yani diyebilirim ki benim hidayetime sebep olan bu eseri yani seslendirdiğim şu eseri yazan takabirde bile <gülüyor> benim hidayetime vesile oldu işte biliyor musunuz her ne kadar diyor yani mutezile yani akılcılardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sihri kabul etmeseler de Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılmıştır koskoca tefsiri o zamana kadar bitirdim arkadaşlara hiçbirinde kafa dınklamadı yani böyle bir araştırmaya sevk olduğum sürü mesele olmasına rağmen bu yönü hiç itikadı sorgulama aklıma gelmemişti. Yani herkese hak gözüyle bir bakma var ya toplumda. Yani hiç böyle itikat mı ya? Yani itikatta farklılık olur mu? Yani itikattaki farklılık yani imanda veya küfürde insanın nispet ol etme olduğunu idrak edememiştim yani anlamamıştım. Hani bazı şeylerde diyoruz ya bidat amelde bidat itikada itikatta bidat insanlar itika bidatı da çok basit anlıyorlar aslında basit değil imanda ve küfürde nispet etmeye kadar gider bu ama biz o zamanlar anladık yani anlamamıştım orada bu sihir meselesini kafaya taktım anladım ki bu insanlara sormak olmayacak Ölülere gittim. Yani eser sahibi insanların kitaplarını almaya başladım. Ha, baktım ehli sünnetin itikadını anlatan, beni doyuracak bir tane Türkçe eser rastlayamadım. Çok yazık biliyor musunuz? Hala bu ortam boş. Şu ana kadar okuduğum zannedersem 33 mu, 34 mi oldu ehli sünnet itikadı diye basılan kitapları. Aradım, buldum. İnanın daha bir tanesi, hem de ehli Sünnet itikad adı altında basılan bu kitapların bir tanesi e, Allah Resulü sallatu vesselamın anlatmış olduğu, öğretmiş olduğu tamamlanan bu dini anlatmıyor. Aksine bozuyor. Orada da iflas ettim. Bir gün okurken şimdi bir kara. Necati kara mı? Bir karar. Sünnetten alakalı bir kitabını aldım. Zafer Çarsı'ndan. Okurken orada Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam sahabe soruyor yani ne yapayım ne edeyim tipinde. çok ilgimi çekti. Ben size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bu Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim diyor. O kitapta bu benim çok ilgimi çekti. Ondan sonra, dedi ki, bundan sonra senin okuyacağın iki şey. Bu iki şeye yakın ne varsa okuyacaksın. Uzak ne varsa hepsini kaldırıp sopaya atacaksın. O günden beri yaptığım da bu. Geldiğim noktada bu. Yani sadece küçük bir isaretti. Hakikaten de öyle. Bazen şimdi internette olsun, böyle gerçek hayatta olsun, münazara ettiğimiz, konuştuğumuz, sospeş ettiğimiz veya tartışma ettiğimiz dediğimiz insanları gördüğümüzde hep bakıyorum şimdi. İnsan ne okursa, ne duyarsa, ne öğretilmişse oradan geliyor. Hem de hocası nasıl tartışmışsa o da öyle tartışıyor. Onun için okunan şey çok önemli. Baktım bu yani iki kaynağa yöne ben birinciyi önce ihmal ettim Musa'nı. Yani Kur'an'ı ihmal ettim. Hemen hadislere girdim arkadaşlar da şahittir. Haftada bir kitabı bitiriyordum. Yani, bir neseyi, öbür hafta tirmezi, öbür hafta Müslüm'ü. Anlatıyordum, anlatıyordum. Bu sefer adımı Hadis Mealci Sapığı çıkarttılar. <gülüyor> hadis Mealci <gülüyor> Sapığı derler ya, Kur'an Mealcileri diye. Benimkini de Hadis Sapığı diye çıkarttılar, bu muhteciler. Bu Ramazan Yılmaz takım vardı. <gülüyor> camlarını okuyordum her getirdikleri meselede baktım Kur'an'da zayıfım hadisleri bıraktım diyebilirim ki zannedersem 3 sene hiç elim almadım tamamen meal üzerinde çalıştım yani diyebilirim ki Kur'an'daki ayetlerin yazmadığım ayet kalmamıştır onu kanaat ettikten sonra bıraktım bak şu an okusam bile sağından solundan önünden arkasına her tarafından böyle taradığım için çok rahatlıkla ayetleri çıkartabiliyorum. Ondan sonra tekrar hadislere döndüm. Tekrar tekrar bir ona bir ona bir ona bir ona daha sonra unutmayın diye Ankara biliyorsun hep üniversiteli gençler, Taberi'den İbni Kesir'den Taberi'den İbni Kesir'den sürekli dersler yaptım. hem onların daha iyi meseleleri öğrenmesine hem bir kaynak eseri okumasına hem de benim meseleleri daha iyi kavramama sebep oldu şimdi düşün bir İmam Taberi'nin kitabını okuyorsun adamın düşündüğü gibi bir düşünce sende hasıl oluveriyor bir İbni Kesir'in kitabını okuyorsun onun böyle mukayese etme gücü sende veriyor. ya bunlar basit şeyler değil ha inan basit şeyler değil okudukça insan bunları yakalıyor yani okudukça bu sefer hadislere insan daha çok ihtiyaç olduğunu anlıyor Hadisleri okuyan insan istese de istemese de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmaya başlıyor Zaten ahlaklanmasın o onu dışlar. Yani o aldığı ilim var ya onu dışlar. Aynen Allah Resulü ve vesselam Efendimizin hatta Allah kitabında dediği gibi yani siz elinizdekinin kıymetini bilmezseniz Allah'a gereği gibi kulluk etmezseniz Allah sizi git götürür sizden daha hayırlı topluluklar getirir. Yakaladın mı? yani e, sen ne olursan ol nerede olursan ol hakka hizmeti bıraktığın an zannetme ki bu din duracak zannetme ki bu dava duracak zannetme ki bu dava seninle ayakta değil sen sadece Allah'ın sana bu nimeti bahşettiği için şükretmelisin birileri meyhanede birileri orada burada vaktini bozuk para gibi harcarken Allah'a isyan ederken Allah seni böyle hayırlı bir işe vesile kılmış belki önder kılmış belki ileri çıkarmış buna şükretmekten başka insan elinden bir şeyin gelmemesi gerekir yani hangi yönü ele alırsan al, boş bırakmama gerekiyor ama Müslüman'ın anda çok çok iyi olması gerekir Bir zamanlar hep Hikmet ayetlerini çıkarmıştım Hikmetin 23 mi 24 mü manasını çıkarmıştım Keskin zeka akıl görüş anlayış Allah'ın verdiği bir Nur sünnet yani birçok manaya geliyor Ondan sonra bunları teker teker ayetlerde çıkarmıştım Sünnet olanları da en sona koymuştum. Çünkü Mevdudi çok acayip oynar bu meseleyle. Ondan sonra alimleri tanıdım Musa. Dilim onlara pek serttir. Yani birisi böyle bir hadis ehlini şöyle yan gözden baksa gözün oyasın gelir. Yani sahabeden tut eee ne bileyim onları seven yani onlara şöyle en ufak bir söz söyleyen insanı var ya gördüm kan beynime çıkıyor, tansiyonum bir değişiyor sabır oğlum sabır sabır sabır diyor yani kendime 40 nasihat ettikten sonra 41. de konuşuyor. inan öyle çünkü aynı taarruza ben de e, uğradığım için kendi nefsime geldi mi o kadar kızmıyorum. Ama onlara geldi mi hayatlarını okudum bu Bir Herkes orada burada eğlenirken, gezerken, hayatını yaşarken, kadınlarla kızlarla eğlenirken, gece yataklarında uyuuz bir eşek gibi yatarken, bu insanlar oturmuşlar, yazmışlar, okumuşlar, Tek tek bunların şerhlerini düşmüşler, eserler meydana getirmişler, hayatlarını var ya öyle bir harap etmişler ki şimdi rahat dünyasına düşkün yediği önünde, yemediği ardında mutfakla tuvalet arasında bo rahatlı olmuş bir adam çıkıyor falan şöyle filan böyle vallahi insan bunu kaldıramıyor tanıyon mu? yok Allah'ın dinini nasıl tahsil ettiğini biliyor mu? yok o senin sıkıştığın meseleleri hiç çaba gayret sarf etmeden senin önüne altın bir tabakta sunduğunu okudun mu? yok peki hiç mi Allah'tan korkmuyor? överken de yererken de ölçün ne? İşte bunları görünce insan o an bir sinirleniyor ama aynen Bedevi'nin mescide gelip iş hadisesi var ya kolaylaştırın zorlaştırmayın huzur verin nefret ettirmeyin veya sinirlendiğinizde kalkın gidin veya yerinizi değiştirin o batlar insanın aklına geliyor bu sefer rahatlıyor ama şu bir gerçek ki Musa Ben daveti her zaman bir suya benzetirim Su aktığı her yeri yeşertir Ve insanları başına getirir Dağın tepesinde aksa insanlar ama pikniğe Ama herhangi bir gezmeye Muhakkak o su başına gelir Orada oturur Konuşacaksa da orada oturur. Muhabdeyecekse de orada eder. Yani muhakkak oraya gelir. Su kadar gülse bu sefer gelenler de ona göre tavır takılır. Bu sefer başında oturan soyunup girer yıkanır, temizlenir, eğlenir. Orada tamamen iyileşir. Su iyice arttı mı bu sefer gelir oradan rızıklanır. Ben ilmi buna benzetiyorum. İnsanların oturduğu, rahatladı, rızıklandığı, temizlendiği. Ama aynı ortamları düşün Musa. Su kesildiği, birikintisi kaldı. Sinek gelir, saz olur. Yılanı, ahrebi orada. Her şey orada çoğalır. Yani tehlike olur. Bunu da ben cehalete yarıyorum. kitap sünnete döndüğümde bir rüya görmüştüm Musa baya etkilenmişti böyle bir yerdeyim o kadar güzel ki bir böyle tümsek yok her taraftan sular akıyor böyle şırıl şırıl sular akıyor öyle ağaçlar var ki Musa böyle ne nasıl diyeyim. Gövdeleri böyle altın. meyveleri böyle ışıl ışıl ışıl diyor. Sağ yanımda Ali Selah selam. Sol yanımda da bir alim var. Böyle gidiyoruz. Her taraf yılan, ahre, timsah. Yani ne kadar böyle öldürücü hayvanlar varsa hepsi var, hepsi var yani. Ben şimdi ne kadar korkarak adım atsam sağ yanımdakine bakıp rahat diyorum. Yani öyle yerler katettik ki böyle daha sonra anladım ki her şeyin bir pedeli var her şeyin bir bedeli var. Oraya benim işte bir hayatımın dönüm noktası diyebilirim yani. Aleyküm ve rahmetullahi ve Çok güzel bir rüyaydı. Dümdüz. Yani suların böyle durduğu akreleri bir görsen havadaki bir boşluktan nasıl dediğimde sorduğumda Allah isteme, istedikten sonra neden olmasın demişti. Dünyadaki sularda böyle değil mi demişti. İşte o günden sonra o suyu ilme o yılanı, akrebi, timsahı, öpü şeyleri ise ilimsizliğe yordum san. hakikaten de öyle işte sene kaç tam 14 sene oldu işte yani yeni bir doğan çocuk şu an 14 yaşına gelir yani düşün Allah hayırlısını versin Allah hayırlı ömür nasip etsin hepimize Allah saptırmasın ilmine ameline güvendirmesin basit mesele değil bunlar sen Allah'a hizmet edersen Allah her yerde kendisine hizmet eden insanlarla kendini birleştirir benim hep duam vardır mısın Allah'ım beni sadıklarla birlikte kıl Allah'ım beni sevdiklerimle beraber kıl Allah. Sana sevdiğini söyleyip de nifak içinde yaşayan hiçbir insanla beni dost etme. Yollarımı cennetle cehennemin ayırdığı gibi ayır. Hem de kalın çizgilerle. İnan ben hep böyle dua ettim. Mesela. Zaman zaman beraber olduğumuz birçok arkadaşlarım oldu. Şu an bana düşmanlık yapan bile o kadar çok insan var ki ve benimle beş, altı, on sene birlikte olan inan git hepsine tek tek sor. Hiçbirine bir hainliğim, bir düşüm olmamıştır. Hepsine de bir vesileyle sormuşumdur. Neden ayrıldınız? Yani ne var? Sebep ne? Bir tanesi şu dememiştir biliyor musun? Ben hep duamın tecellisini gördüm Musa biliyor musun? Hep hayatlarına baktım. Kimi faize battı, kimi helal haram demedi, yedi gitti. Kimi bilmem ne yaptı, ne din kaldı, ne iman kaldı. Ama kalmadığını bile ikrar edemediler. Onun için Allah yardımcımız olsun. Allah'tan hep hayır isteyelim. Akşam aslında aklıma çok şeyler geldi de ortam önemli. İnsanları sıkmamak gerekiyor. İnsanların en büyük hastalığı ne biliyor musun Mustafa kardeş? Talip bekleme. İnsanların çoğalmasını isteme. Şeyh'im, am, hocam ve onu istemez. Ya bak, Aleyhisselam 950 sene Resul'lük yapmış ya. İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberlere örnek verilen birisi. Tek başına birisi. Yani o istemez miydi? İsterdi değil mi? Ama bunun çoklukla, azlıkla hiç alakası yok. Maalesef bizler daha birçok şeyleri kavrayamadık. İnanın kavrayamadık. Mesela sabah da böyle mesela hikmet meselesi, sünnet meselesi bahsettiğin gibi. Bir zamanlar bunların hepsini tabi, hep düşündük. Seslendirmeyi hiç düşünmedik ama risaleler olarak hep hazırladık, dağıttık. şimdi düşünüyorum da e, eskiden bu bölük, bölük yaptıklarımı ben diyorum ki bütününü öğrenme çok çok hayırlı bir gün Adana'ya sohbete gitmiştim giderken çantama şu kitabı da alayım şu notumu da alayım şu hadis fihristimi da alayım şunu da alayım, şunu da alayım. aldım gitti İnan bir iş çamaşırı dahi almaya akıl edemedim. Hep çantam kitap def buldum. Üç gün orada. Üç gün Antep'te. Altı yedi gün kaldım. Teke gibi koptum, teke kovdum. mısın? git tuhaf heciden iş çamaşırı aldım da değiştirdim. Yani insan kopuyor. Sonra anladım ki kafayı götürme daha salim inan o kadar defteri kitabı götürdüm ha bir bakacak fırsat o konuşmaktan o oradan soruyor o oradan soruyor o oradan soruyor ha anladım ki artık bunların kafada taşınması gerekiyor hangi mesele şu nereye bağlı şuna yani fıtrattan imandan tevhidden yani öğrenme yaşama ve hüküm boyut. Bunların sıralamasını kafamda yaptım. Önce ana başlıkları kafaya bir yerleştirdim. Önce şu imanın şartları var ya musa. Allah'a iman. Meleklere iman. Kitaplara iman. Peygamberlere iman. Ahirete iman. Kaderin. Önce bu başlıkları yakaladım bunların tevhid boyutundaki başlıklarına gittim ki rububiyetti, uluhiyetti, isim sıfattı bunları teker teker bak başlıklarını böyle bir yakaladım. Bunlarla alakalı yukarıdan aşağı direk en direkt ilgilendiren ayetler var. Bunları çıkardım. Hem kendime yetirken hem arkadaşlara ders mi Şimdi dikkat edersen insanlar hemen Google'a kitaba şuna buna giderken okuyan tahsil eden bunları yaşamak isteyen birisinin gitme ihtiyacı kalmıyor. Birini bir şeye ittiğinde o an diğer duyar daha sonra unutur. Ama onun ne kadar önemli olduğunu onun imana kayıtlı olduğunu öğrenen birisi, yaşayan birisi neyini unutacak ki Musa? Nın? Unutacak bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. Çünkü yaşıyorsun. Yaşıyorsun. İnsanlara aynen karınları acıktığında nasıl yiyecek bir şeyler ihtiyaç hissediyorsa bunların da böyle ruhu Gıda olduğunu hissettirmek. Dikkat et. Benim sohbetlerime bu yönlüdür. Kendi ayağının üzerinde dur. Neye ihtiyaç duyduğunu anla. Her zaman karşına elinden tutup da birisi sana bir şey öğretemeyebilir. Ama bir Kur'an sana öğretir. Bir sünne öğretir. Her zaman bir insan bulamayabilirsin. Ama oradaki kitap sana öyle bir dostluk yapar ki ama işte bu kitapta da çok önemli yani Kur'an ve sünnet hiç kimseyi sapıtmaz bir insanı sapıtmaz ama bunun dışında hangi kitabı okursan oku yani mesela bir şiir bir, yiye, bir roman neyi okursan ama şehvet duygularını artırır ama dünyaya bağlılığını artırır. Ama seni gururlandırır, kibirlendirir veya başka başka duygular aşılar. Ama Kur'an, Sünnet bu insana olgunlaştırır, ahirete yaklaştırır, kalbini yumuşatır, Rabbinden korkmayı öğretir, insanlara hayırlı olmayı öğretir kainattaki her şey senin elinden ve dilinden doğru emin olur onun için bazen vakitler hiç yetmez misin? bazen derim hiç akşam olmasın bazen derim hiç sabah olmasın şu karışıklık hareketlilik başlayınca okuyamıyorum, edemiyorum anlamıyorum deme oluyor bazen oluyor ki hiç sabah yani gece bitmesin. İyice bir uyuyayım diyorsun. Yani insanın çok değişik zamanlar oluyor. Bazen doluyor. Artık dünyada yaşamayı istemiyorsun. Artık ahireti özlüyorum diyorsun. Bazen de diyorsun ki Allah'ım öyle bir ömür ver ki Nuh gibi. Öyle davet edeyim ki ılmayın. 1000 sene, 2000 sene senin uğrunda senin dinini anlatayım. insanı değişik değişik hastı oluyor. Böyle. Sırf bu kelime için kimler canlarını vermedi ki aslan kardeşler. Allah razı olsun. Amin. Mesela hep şehitler övünür hep şehadet istenir ama hiç şehadete insanlar bedenini hazırlamaz hiç oradaki tehlikeleri de yakalamaz düşünün adam kafire karşı yalın kılıç gidiyor güç yetiştiriyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o cehenneme gitti diyor benim birisi şehadet ediyor Allahu Vallahi sen Allah'ın Resulüsün diyor. O diyor kılıcını koydu, karnına bastı ve kendini öldürdü diyor. Ve cehenneme girecek ilk üç kişi hadisesine baktın. Allah subhanu kuvveti Teala sana güç kuvvet verdim diyen o insana ne yaptın dediğinde o senin uğruna savaştır Ve senin uğruna öldürüldü. Allah subhanahu ve teala sen yalan söyledin diyor şahit olan melekler sen yalan söyledin sen desinler diye ne kadar kahraman desinler diye yaptın ve dediler diyor Allah bizleri bunlardan beri buyursun bunları okuyunca Musa her ne kadar şahadeti arzulasam da ilmin hepsinin önünde olduğunu anladım ve hepsinin üstünde verilen nimetlerine baktım dedim ben buna talip olacağım Ha öbürle onun yanında o da olur mu o da olsun o da olsun şehadet de olsun ama onun önünde ilim olsun o yüzden benim şehadet arzumu arzulayıp da benim karşıma çıkıp sadece o baptan konuşanlara karşı da bak ben çok sertim Musa hiç affetmem onları hiçbir yamukluklarını affetmem ve insanlara nasıl katı davranıyorlarsa ben de onlara karşı çok katıyım sertimdir Bak dikkat et beni hiç affetmem tatlına girmem muhatap bile almam onları Sırf bu sebepten Allah'ın izzetini düşünmeyen, kendi izzetinin peşine düşen, Allah Azze ve Celle'nin Celle izzetini düşündüğünü insanlara aktarıp da hiçbir çaba gayret sarf etmeyen insanları affetmem ben. İster anlasınlar, ister anlamasınlar. Düşün bir tağut'u anlamadıkları halde tağut'u anlatan insanları bir gör Musa. Bir gör. O günkü onları banlamamın sebebi doğru. Ne anlarlarsa anlasınlar. Hiç umurumda değil. Allah sevsin yeter. Sen hem ibadete mani olacaksın hem de tağut'u kötüleyeceksin bile densizler önce kendiniz anlasanız da tam gerçek yüzünü insanlara yakalatsanıza yani bunlar var ya bu amelleriyle bu anlatmalarıyla insanları da tağuta kul yaparlar Musa ve olmuşlar da zaten olmuşlar Allah bizlere hayırlı ilim versin. Hayırlı ömür versin. Güzel çalışma versin. Yani sırf sünnet değil, sırf hikmet değil müsallim. Sırf değil. Önce bizlerin insan olduğumuzu bir anlamamız gerekiyor. Yani fıtri hasletler var ya önce bunları bir yakalamamız gerekiyor ki insanlığı kaybeden birisinin üzerinde iman sırt arıyor, sırt arıyor. yani şu Allah'a Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu şu hasletleri konuşmayı dertleşmeyi muhabbet etmeyi korkmayı ihtiyaç duymayı yani hadi bakalım babandan haçtan al da git hani <gülüyor> karayı aklan değiştir ya <gülüyor> çocuğun ebeveyni üzerinde hakları vardır kantinci mi olsun fazla mal göz mü çıkarır <gülüyor> Akşenim torunu bir göreceksin Almış kulak temizleyicileri var ya çöpleri Benim etrafımda dönüyor Ben iki buçukta müşte yattım Yatırmadı geldi yanıma Dede paralarım çok ya Allah Bir göreceksin o kulak çöplerini Bunlar benim paracıklarım Rüyallarım dönüyor dönüyor dönüyor bir oyunlar, yapıyor, bir oyunlar yapıyor özlüyor dedesini ne yapsın dedesi sabah çıkıyor akşam geliyor akşam geliyor oturuyor, kitap okuyor yazıyor bir şeyler araştırıyor en son yattığında artık canımı okuyor geliyor çıkıyor İnan iki buçuk muydu üç müydü ne olur oğlum bir de muzur tam ben böyle kafayı koyuyorum ya gıdıklıyor ya kulağıma geliyor bir şey diye Yani ben de hiç kırmıyor maşallah. Yani hiç seslenmiyor Öyle. Allah ile mehim denesin. Alimler denesin. Farklı o da ayrı bir sevgi. Hem nasıl nasıl. Oooo bir dedem der bir daha demez. Bir dedem der bir daha demez. Öyle sever dedesini. böyleyiz Allah yardımcımız olsun İslam'ın bütün konuları çok çok önemli yani gerçekten önemli mesela bir abdest alın bazen mesela ben sohbette husisi kanaldan soru gelsin diye işte bir taplama mes'ten bahsederim veya bir çoraba mes'ten veya namazın bir rükmünden hemen birisi sorar ha. daha sonraki zamanlarda birisi işte abdest böyle namaz böyle şu şöyle diyeceğini, şu peygambere imanın hükmüne bu güzelce işlense Musa nasıl tasdik nasıl kabul reddinde insanın başına gelecek belalar afetler bunların hepsi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani bizlerin kaybettiği nokta var ya imanda iman anlaşılmayınca bu sefer kabul ve reddin e, önemi de gündeme gelmiyor. Mesela birisi gelip bana bu kitap ve sünnette Gündeme geldiğinde. O Ebuzer 34'ü e hatırlıyor musun? Ramazanda ben bunu nasıl yumuşattım? Böyle hamur gibi. Hep sorularla. Hiç üstüne gitmedim. Her gördüğümde selam verdim. Selamın en güzeliyle. Hep halini hatırını sordum. En son bir hafta sonan, iki hafta sonan bana şunu dedi. Ya sen ne kadar kelime şey peygambere salat selam getiriyorsun de nasıl yani dedim ya geliyorum hep hadis dinliyorum aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselam aleyhissalatü vesselam ya sen ne kadar hayır elde ediyorsun bak adam bunları saymış önce ondan sonra benim sırf bunlardan elde ettiğim hayrı saymış bak Musa dikkat ettiklerine bak ondan sonra da okumamanın belalarını söyledi yani insan ne <gülüyor> düşman olduğunun bile farkında değil. Şimdi böyleyken bazılarının ismi çıkabilir. Bir insanın ismi bir yerde çıktıysa ebedi orada kalacak diye ayet mi var? Hı? Yok. Madem bu din nasiyat, madem bu din tebliğ, davet, e böyle bir adamı yani düşün şimdi erin Ayetleri bildiği gibi, okuduğu gibi, pastörlediği gibi bir tane bizimkisi, yani bizim dediğimiz, bir gördüğümüz arkadaşların bizden kastımı anlıyorsun değil mi? Yani bir tutuculuk, bir bağnazlıktan değil. Bu arkadaşları şu ayet nerede desen hepsi tuz olurlar. O takır takır yapıştırır. Yani takır takır yapıştırır. ha bak bu bir adım da ileride yani bir adım da ileride inan bu adama anlatma çok daha rahat ben bunu bir sıkıştırdım şayet gülmekten yıkılıyordu arkada neler yazıyordu bana sadece ya ben şunu anlayamadım Ebuzer, bana bir izah eder misin hemen yapıştırdığı ayetten veya bir meseleden ya abi hep sen sanki bizi gavur gibi yakla yok vallahi öğrenmek için soruyor inan var ya sorularla düşündürdüm hiç anlatmadım daha bir meseleyi elime mikrofonu alıp da kendisini izah etmiş değilim ama nerede müşkülat olduğunu bildiğim için o yönü dek geldiğinde soru sordum hemen bir ayetle onun için bazı insanları muhatap aldığın zaman artık anlatma diye bir şey kafandan geçiş yapmayacaksın geçirmeyeceksin o bitti zırhlarını örmeye başlar açık veya sızacak en ufak bir ışık bile olsa orayı ziflen kapatır ama muhatap almazsan kendi safında görürsen yani nasıl ki toprağa suyu verirsen o ölüyse koruysa yaşarır yeşerir ağacın gölgesinde oturur dinlenirsin Musa ben böyle görüyorum bu meseleleri ama üzerine gidersen o da silahlarını kuşanacak sen de kuşanacaksın o seni çizecek sen onu çizeceksin yani sivri sözler hep e, sivri bir ok gibi batacak adama hep batacak e, bunun kime faydası olmuş ki akşam bir şeye daha değinmiştim bu nonoş foloş bilmem ne bizim bunu anladığımızı değil de anlamadığımızı gösterir yani şimdi Musa 3 diye birisi yazsa Ali Sağlam adresini ister gider adamı parçalar götürü kurpeklere atar doğru yaptığı doğru mu? doğru evet. ne onunki doğru ne de onun ki doğru? E biz bir hatayı bir hatayla tamir etmekle emredilmedik ki. Bununla da görevli memur değiliz. Sonra bizim anlattığımız, öğrettiğimiz, yaptığımız bir şeyle biz insanları minnet altında bırakamayız ki. Biz hiç kimseden ücret, minnet bekleyen insan da değiliz ücretimiz de Allah'a öylese herkesin bulunduğu hal neyse ona göre amel edecek zaten İsra suresinde Allah'ın dediği gibi sen hiç tasalanma üzülme diyorsun. herkes bulunduğu hal üzerine amel eder kabında sirke varsa sızacak bu, bal varsa bal sızacak yani kaptaki dışarıya muhakkak çıkacak sen ustaysan onun ne olduğunu tespit edip yerli yerine koymak bu kadar basit Allah inşallah bunları anlamayı, yaşamayı e, bile nasip etsin yani bunlar basit meseleler değil değil bugün hepsi işte dediğim gibi e, bab bab bab bab o yüzden de ben artık dine hep bütün bakıyorum bir zaman inşallah Allah uzun ömür versin vücuduna sıhhat gönlüne afiyet versin iştiyakını artın hırsını artırsın diye umun bakmak yani dine ben artık hep bütün bakıyorum yaptığım her sohbette bir mesele ağırlığı olsa da o mesele hakkında fazla konuşmuyorum. Yani 15-20 dakika ama bütününden daha fazla konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü bütünüyle o, o husus daha iyi anlaşılıyor. Adam almayı da unutma ha. İnsan yükseldikçe bazı şeyleri havalanır. Sen yükseldikçe aşağıları gör ha. Yukarıya çıktıkça düşüşün kötü olur haberiniz. Sen yere yakın yürü, düştün mü silkeler kalkar gidersin. <gülüyor> Ama yukarıdan düşenin kafa göz kırılır. Olur inşallah. Olur. Olur. İnsan her zaman bir şey olur. Ama işte adam olma. Adam olmaktan sözden denle değil. Yediğine, içtiğine, arkadaşına, her şeyine dikkat etmekle. Allah yardımcımız olsun, yani İslam'ın bütünü çok önemli bir de kadını, kızı, yaşlısı, genci, evlisi, bekarı Müslüman'da hayat bulması gerekir bu değerleri alamamız gerekiyor bunlar basit meseleler değil bunlar yakalandı mı işte o zaman büyük, büyük topluluklara adımlar atılır Allah bizlere hayır nasip etsin Rabbim subhanu kuvveti haline anlayış versin güzellik versin dün baya güzel sohbet oldu burada sabah 7'den herhalde 12'ye 1'e kadar devam etti bir ara canlı vereyim dedim baktım sen banttan vermişsin sana da ulaşamayınca daha sonra da ekrana bakamadım. Ama buradakini verseydim hem güzel bir sohbet oldu hem de bayağı bir şakalaşma vardı. Gülmekten de kırıldık. Öğretmen çocuklar da vardı. Ve bu sayede İnegöl'de tanıştım insanla. İşte Oylat'tan. Maşallah. İşte o dedim ya benim küçük büyük kız, baba burada Hristiyanlar var, işte haç şeyi yapıyorlar falan dediğinde, o insanlarla tanıştım. Onlarla oturup konuştuğumda, amelik onlarda değil de, söyledikleri sözlerde baya bir e, sert yapmıştım, bir tartışmamız oldu. Onlar da beni sevdi, ben de onları sevdim kilitlendiler yani cevap veremediler ilme birisinin aklına geldi dedi bizim bir hocamız var çağırsak kendisiyle konuşur musun? çağırın dedim benim için hiç fark etmezdi yani. ilmi varsa alırız yoksa dinleriz çeker gideriz dedim yani. onun sonu sabah namazındaydı işte ben namazı kıldım, Çorlu Merkez Vahizi de orada tatildeymiş, orada Diyanet'in de bir pansiyonu var. Adamı sevmedim çünkü gündüzleri böyle mescidin içine gittiğimde eline bir kalem alıyor, kibirli kibirli bir şeyler yazıyor, hattatlarla. Selam veriyorsun hiç almıyor, böyle kafasını bile kaldırmıyor. Böyle kibir halini gördüğüm için normalde ben bir alim sohbet ettiğinde en önde tam kulağımın duyacağım şekilde dikkatim dağılmayacak şekilde oturdum eğer sevdiğim bir alim varsa dibine otururum. bu adamdan hoşlanmadığım için ki rahmet dolmuş benim için caminin ta sonundaki duvara dayandım böyle ayaklarımı da uzattım önümde sütun vardı İmam görmeyecek şekilde cemaat atırdım dinliyorum ben bir adam girdi içeriye eşörtman takımlarını giymiş ama bol böyle şalvarı da eşörtman gibi saç sakal bembeyaz böyle baktım şöyle kafa büyük geldi ilk gördüğümde dedim herhalde bir turist daha geldi Böyle bir baktı ben de tam sütunun orada oturunca herhalde dedim bu bir direk arıyor herhalde namaz kılacaktı. Ben hemen kenarıya çekildim. O direğe doğru namaz kıldı tam dibimde. Baktım çok garip kıldı. İlk defadan kitap sünnete göre namazı kılınışını orada gördüm. Tabu Ebu Said'miş. Namazı kıldı ben onu izledim tam dibimde namaz bittikten sonra gibi adamı dinlemeye başladı adam saçmaladıkça saçmalıyordu işte dedi burası bir tatil merkezi işte şöyle şöyle yapın işte bir karnavalda olsanız tuvalet ihtiyacınız olsa gidemeseniz işte aklımda kalanlar çok oldu çünkü haçaları bağlayacaksınız afpülü donunuza yapabilirsiniz yere işte mes edersiniz i̇şte namazı kılarsınız uygun olduğunda temizlenirsiniz falan veyahut işte Ebu Said'in işte müdahale ettiği nokta bakın dedi mesela bir cenaze var cenaze namazı kılınacak ayakkabılarınızla namaz kılmayın çünkü kardeşiniz dedi ahirette gittiğinde, sizden bunu sorar. Ayakkabılarınızı çıkarın, üzerine basın namazı öyle kılın. Baktım yanımdaki o aksakallı, saç baş dağınık adam, kalktı. Ben ne yapacak diye bakıyorum şimdi. O meclisin ortasına kadar yürüdü, ayaktayken. Hoca Efendi'ye, affedersiniz dedi, yarım saattir sizi dinliyorum. Ne bir ayet anlattınız. Ne bir hadis anlattınız. Ve şu insanlara dedi. Öyle şeyler anlatıyorsunuz ki. Bunların hepsi dedi buraya tatile dinlenmeye gelmiş insanlar ve yerli değil. Bunlar gittikleri yerler. Bundan senden duyduklarını anlatacaklardı. Bu insanlara bunun deline nedir diye sorduğunda Oylat'a gittim. Orada mescitte sabah namazını kıldım. Orada bir hoca efendi vardı. O bunları anlattı mı diyecekler dedi. Amin. Helal olsun. Bakın ta kaç sene önce Büsait'in bu sözleri hala kafamda. Ben şimdi dedim ki aradığımı buldum. Bu adam dedim akıllı güzel konuşuyordu. O ana kadar o adamın o kadar çok zırvaları oldu ki anlattığından o kadar içimden geçti ki kalkayım şuna itiraz edeyim. Bir şeyler diyeyim. Adam şimdi benim derdime derman yani. Hem de o kadar güzel bir uslupta söylüyor ki böyle söylediği her cümle yerine oturuyor. Baktım şimdi hemen karşıdaki hatasını kabul etme yerine saldırıya geçti. Ben dedi Şafi mezhebindenim dedi. Bu Hanefi mezhebinin fıkı dedi. Hocam dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakkabılarla meslerle namaz kılın. Yahudiler ve Hristiyanlar bundan kılmaz. Siz bunlara muhalefet edin derken siz nasıl olur da bu insanlara ayakkabılarını çıkarmasını söylersiniz dedi. Şimdi kafam dang etti orada. Orada hala diretiyor. En son adam şunu dedi. Baya bir tartışma oldu ama bir göreceksiniz. Kimi bu yeni gelen adamı, kimi hocayı tutuyor. Ben hiç karışmadım. Arkada duvara yaslandım, ayaklarımı uzattım. ikisini dinliyorum. Adam en son şunu dedi. Sorun buna dedi. Bunun mezhebi ne dedi. Ortalık ölüm sessizliği oldu. Dinliyor musunuz abi? O an benim kafamda şöyle bir bir durgunluk oldu. İnanır mısın o ana kadar mezhep var mı, yok mu, hak mı, batıl mı hiç düşünmemiştim. O ana kadar hiçbir düşüncem yoktu yani. o adam ne dedi bak siz dedi benim dedi buraya gelip namaz kıldığımı gördünüz mü dedi herkes evet dedi peki camiye kim gelir dedi oradakiler dedi ki bir tanesi müslüman gelir tabii dedi siz dedi beni gavur yapmak mı istiyorsunuz dedi ben buraya camiye geldim namazımı kıldım siz bunu sorabilirsiniz bunun dışında bana ne soruyorsunuz? Ne hakkınız var dedi. Ondan sonra adama bir yüklenmeye başladı imama. Orta toz duman aldılar. Neyse yenişemediler. Ben kalktım dedim ki Buyurun. Onlar bende olmadı. Bak şu koridorun sonunda saatçi var. Oraya bir bak, senin aradığın boncuklar orada bulunur. Ha, koridorun sonunda. Hadi bir bak bakalım. Bu saatte aradığına göre heryan bulunur. Sonra ben Hoca Efendi'nin yanına gittim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Dedim camiler dedim tartışma yerleri değil. İlim infan yerleri. İsterseniz yarın dışarı çıkalım. Ben size bir çay ısmarlayayım, arkadaşlara da ısmarlayayım. Çorba ısmarlayayım. Hep beraber dışarıda devam edelim. Tamam dedi. Dışarı çıkarken sordum kimsinizdir? Ben de Mehmet Balcı olayım ama beni Ebu Said diyebilirlerdi. Benim adım da Hüseyin'dim. Ben de Ankara'lıyım, Konya'lıyım. buraya tatile geldim memnun oldum, dışarıya çıktık böyle o arkadaşların orada tatil yerinde böyle incik boncuk tipinde yerleri vardı onlar da ha, Ebu Said'i gözlüyorlarmış yollarda nasıl olduysa gözden kaçırmışlar bizi tanıştıracak, kapıştıracaklar ya biz ikimiz dışarıya çıkıp konuşarak gidince bu sefer o arkadaşlar da geldi şaşırdılar böyle yani birden 40 yıllık dost gibi bir şey oluverdi yani hiç kimse bizi tanıştırmadı işte ne bileyim bir işte bu Hüseyin, bu Ebu Said işte hocam sizi bunun için çağırdık söyledik. hiç kimse bir şey demedi yani öylesine biz mescitte bir namazın akabinde hem de bir tartışmanın akabinde tanıştık daha sonra o arkadaşlar Allah razı olsun böyle peynirdi zeytindi, çaydı kahvaltı türü koydular ki zaten camiden de ben millete çıkalım hadi bir çorba içelim size çorba ısmarlayayım çay ısmarlayayım dedim ya peşimize takıldılar ortam öyle bir oldu ki sabah namazından zannedersem 10.30-11'e kadar aynı camide. hızıyla devam etti. Soruyor. Ben hep dinliyorum. Ebu Said'in işte sağına oturdum. Şu soluna oturdum. Önüne gelen soruyor. Soruyor böyle. O hep hadis söylüyor. Ya bir ayet söylüyor. Tane de anlatıyor. Benim kalbim çok yumuşadı. Bu arada iyi de bir sofiyim ha daha. Bak sofiliğimde nasıl bitti. Ülke ürkek bir kadın geldi genç böyle güzel kapanmış yaklaştı selamun aleyküm hocam dedi. aleyküm selam dedi. erkekler de var ama meydanda olduğumuz için siz dedi Ebu Sait hocasınız değil mi dedi evet yavrum dedi ben sizi Almanya'dan tanıyorum dedi. ben dedi işte kaderi nakşi kolonun Almanya'daki vekiliyim dedi. Hocam benim adam da var. Güzel bir medrese eğitimi aldım dedi. Her ne kadar dedi vekil olsam bile dedi bu tarikatın şu rabıtaya içimde öyle şüphe var ki dedi. Bir türlü içimdeki şeyi sesi bastıramıyorum dedi. Rabıtayı bana bir anlatır mısınız dedi. Şeyhe yapılan rabıta İnan Musa yıllarca rabıta yapan Hüseyin. İnan hiç şirk olduğunu o güne kadar düşünmeyen Hüseyin. Hoca 15 dakikada kadının işini bitirdi. Yani o kadında 15 dakikada tasavvuf bitti. Tabi 10 dakikada benim de işim bit. benim tasavvufun bitmesi mezheplerin bitmesi işte bu vaka ondan sonra Ebu Said gitti beraber bir ormana gittik bir alabalık yedik o atladı İstanbul'a gitti oturuyorum şimdi hanımla birlikte pansiyonun balkonundayız bir yağmur yağdı yağmurdan sonra her tarafı sis kapladı hanım dedim ormanı görüyor musun yok dedi önündeki engel ne dedim işte sisi görmüyor mu dedi peki sis olsa da dedim gözümüzün önünde bu engel olsa da orada orman yok mu dedim var dedi bu arada da sis yavaş Hı. kalktı işte o sisten sonra ben de ne mezhep kaldı, ne tasavvuf kaldı, ne fırkayı dallenin herhangi bir görüşü kaldı. Kendimi sıfır olarak gördüm ve emin olmadığım, delilini bilmediğim bir şeyle o günden beri ne amel ettim, ne anlattım, ne de başka bir şeyle uğraştım. Hepsi bu işte Musa. Tanışmamız işte o o an hidayet diyorum ben yani bu o ormandaki bir sis o sisin kalkması neyse belki birileri için çok basit olabilir de ama benim önümdeki sis kalk. Allah subhanahu ve teala bütün Müslümanların sisini böyle kaldırsın. Bir an ya, bir an böyle na, ya nasıl diyeyim kalbin meyli mi doğruyu görmem mi artık kim ne derse desin ben Allah'ın hidayeti diyorum. Benimki öyle oldu. O yüzden Oylat'ı çok severim gül Oylat'ı ne kadar sıkılsam öyle bunu alsam oraya bir saat kendimi bir attım mı öyle rahatlarım ki evet yaptık yaptık <gülüyor> ondan sonra tabii hayatımız farklı oldu ondan sonra çok farklı oldu ama başlangıç böyleydi işte. evet ebu sait'in oldu 3-4 sene oldu böyle ben gittim geldim, katıldığım kısıtlı zamanlar oldu ama tanıştıktan sonra ben kendisini pek rahat bırakmadım yani. Hep yanında oldum. İşimi gücümü bıraktım. Hep gidip bir şeyler öğrenme. E, tahsil etme yoluna hep gittim. Beraber Türkiye'nin menemen her yerine gitmişizdir hep yanında ustu bir çocuk oldum bazen haylaz bir çocuk oldum yol arkadaşı oldum talebe oldum böyle baya bir gittik o İstanbul'daydı bazen ben giderdim bazen o gelirdi ama en çok da gelirdi böyle şu an iyi bir arkadaşız iyi bir abi kardeş ilişkimiz var Hocam diyebileceğim, gurur duyabileceğim bir şahsiyettir. Yani Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten ilim ehlidir. İlminden gerçekten istifade etmek gerekir diyorum. Ben hocamın kıymetini hacca gittiğimde anladım Musa. İnsan ne olduğunu, nerede olduğunu kantara çıkmadan anlamıyor. Orada Allah kendisine rahmet etsin Ebul İslam diye biriyle tanıştım Albani'nin 18 senelik talebeliğini yapmış yani bayağı baba şeyhlerden bununla bir kapıştık Musa benim namazıma taktı daha sonra tabi ben nerede ne olduğunu az çok kestirdiğim için bu meselelerden oradan Ebu Said Hoca'yı aradım ve kendisine dua ettim ilim, ilim ehli talebelik kolay işler değil yani güzel yakalamak gerekiyor kıymetini bilmek gerekiyor bazı meseleleri e, takdir edemezsen takdir de edilmezsin onun için ilim birinin dizinin dibinde durup oturup bilim alma değil yolu yordamı öğrenme sen de o yol üzerine hareket edip gitmedir her gün alemin meclisicisine insanlar gelip gider ama hiç kimse ondan sonra alim olmaz ki. İlim farklı bir şey, bir şey. Talip olacaksın, Allah da ver. Ama vefalı olacaksın. Kıymetini bileceksin. Allah hakkımızda hayırlısını versin. E bu sayıta kadar benim çok hocam oldu ama hiçbiri benim nezdimde onun değerinde onun kıymetinde değil sebebine gelince ben ne zaman kendisini Allah için bir davete gidelim veya şöyle yapalım dediğimde bir gün itiraz etmedi etmedim Usta. ben buna çok veririm Allah için davet dedi mi Allah'ın Resulü çıktıysa onun yolundan çıkanlar da çıkmalı çıkmayan gözümde değerli olabilir ama çıkan kadar olmaz. Bu çok önemli. Çünkü davet peygamberlerin yoludur. Ben bu insanda, bu şahsiyette bunu gördüm. Halen de aynıdır. Hiç soğumadı. Onu eleştiren, onun hakkında söz söyleyen insan Ebu Said'i gereği gibi hakkıyla tanımayan insandır. Ha Her insan övülür. Her insan yerilir. Ama o da bir insandır. O da bir şahsiyettir. Allah ilminden bütün insanları nasiplendirsin derim. Her insanın da kendine has duyguları, hareketleri vardır o zeminde aldığın zaman seversin o zeminde almayıp da kendi düşüncelerinle değerlendirme yoluna gidersen bu seferde şeytan oynar duygularına galip gelebilir değişik yönlere insan çekebilir Allah hakkıyla bizleri hak ettiği şekilde insanları sevme hasleti versin bunun ötesine zaten biz gidemeyiz. Biz zahire göre gördüğümüzü söyleriz, gördüğümüzden hareket ederiz. İş dünyası ona ve Allah'a aittir. Allah hayır da daim kalsın deriz. Ahlakını güzelleştirsin, ilimlin amelini çoğatsın deriz. Böyle. İşte Müslümanların hali böyle. Kimi sordunuz? Değiştirecek misin? Değiştireceğim. bir dedi ama. Vallahi kaçta gelir bilmem ama dokuzdan önce gelmezler bacım. Bir notunuz falan varsa diyeyim yani. Şimdi ben İşte. Dokuzdan önce gelmesi var. Akşam, başladık akşam da onlar akşam namazında giderler yani Evet, evet çok şey, atas bilermiş Bakın onların levhasının üstünde telefon numaraları vardır hı. Alın, kağıt kalemi yoksa vereyim Gelmeden önce telefon edin Hiç olmazsa beklesinler yani hı. Buyurun, bakın orada ya da durun bakayım şurada olmaz Bukhara değil mi? Hı hı. <gülüyor> Verim ben size yazayım. Burada bende hepsinin listesi var. Bilgisayara yazmıştım. Telefon edin. Hiç olmasa Beklesin. şey yapsın. Beklesin. 69-70 Cebine gerek yok değil mi? Yok yok. Şunlar olmaması tamam. Allah işinizi raç etsin. böyle işte ama yardımcımız olsun hatta bir gün damatla Mekke'deyiz hacca gittiğimde insan bilgisayarla haşır neşir olunca estağfurullah Medine'de ya dedim şu bilgisayarla alakalı yerlerde çarşı. Baba biraz uzak. Tamam hadi yürüyerek gezelim. Hem de Medine'yi bir görmüş olurum dedim. O yanıya gittiğimizde bir namazda oldu. O taraftan bir mescide girdik. Namaz kılıyoruz. Namazda birisi yakamdan yapıştı. Bir şey diyor patır kütür böyle öyle hızlı konuşur ki hiçbir şey anlamıyorum. ben damat da ayrı bir safta ben ayrı bir safta kılmıştık benim abdestim vardı abdest almıştı sonradan geldi dışarıda buluşacağız adam patır kütür bir şey konuşuyor namazıma taktığını anladım ama ne dediğini anlamadım baktım arkadan Harun geldi bir baktım adamdan böyle bir sarmaş dolaş oldu külliyeden kıraat hocasıymış Hem de hıraatın üstadlarından birisiymiş böyle benim namazdaki bu refulye değini var ya el kaldırmalar buna takmış adam oturduk tek birden selama kadar ben buna namaz anlattım adam hakikaten ilim ehliymiş Musa bak bu anımı hiç anlatmam gitmiş kütüphanesine söylediğim her şeyleri tek tek okumuş Şimdi damada demiş ki, ayı demiş kayınpederin beni gerçekten utandırdı demiş. Hem yakasından yapıştım, hem kıldığı namazı e, böyle olmadığını anlattım. O ise demiş hiç benimle tartışmadı bile. Sadece bildiği nasıl nakletti. Ya biz Araplar. Neden dinimizi öğrenmiyoruz? Gidip bir Türk'ten öğreniyoruz demiş. Damat da demiş ki İlim Süreyya Yıldızı'nda bile olsa Selman'ın çocukları onu alacak. Yani hep Acem'den olacak hadisini bilmez misin? Demiş. Demek ki bir tecelli bu da. Hala o adam kendi Şehler tarafından da irdeleniyor biliyor musun? Böyle olmaz tipinde. Aynen kılıyor bu adam. Böyle yani bir şeye önem vermediğinde, öğrenmediğinde nerede olursan o. Ama gerçekten bir kıraat hocası yani. Bizim damadın da kıraati çok mükemmel. Yani gerçekten mükemmeldir. Gitmeden de zaten çok çok iyiydi Medine Üniversitesi'ne. Orada çok çok güzelleştirdi maşallah. Hangisini istiyorsun? Acmi mi? Bir okusun. Sen acmi mi okuyor? Benim damat mı okuyor? Anlayamazsın Mustafa. sabah. Gelsin askerden. Bakiydi, asker kaçaydı. gelince aldılar biliyorsun. Kimden istiyorsun? Şüreyim'den mi? Aynısı. Abdül mi? İnan. Harun öbür odada okusun. Sen burada dinle. Ya şu kaseti bana çek dersin aynısını taklit eder. Zaten gitmeden acminin hastasıydı. Oraya gidip bütün kıraatlarla haşir neşir olunca elhamdülillah. Allah subhanahu ve teala hayır ihsan etsin. Rabbim yolundan ayırmasın. Hayra talip oldukça hayır kolaylaşır. Zaten kader hadisinde de böyle yap. Zaten amel edin, amel edin, amel edin diyor. Hiç kimse kalamaz müsa. Hiç kimse yakalama ihtiyacı da hissetmez. O an kafasına takılanı düşünür. Ve şeytan da zaten orada oynar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sözleri söyledikten sonra en sonunda sahabe ne diyor? Madem hepsi takdir edilmiş. Madem hepsi kitapta bunların yazılı. E o zaman oturup akıbetimizi beklemeyelim mi? Niye amel ediyoruz ki diye sorduğunda, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep amel edin, amel edin, amel edin diyor ya. Hiç kimse burayı yakalamıyor. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Bunlar bayağı önemli meseleler, bayağı öneme sahipler. İşte kafayı yoracağın yere yoracağın, yormayacağın yere yormayacağın bu böyle benim gibi bir sanayide büyüyen yani demirci ustası diyeyim birisi ilimde aynı potada madenin eridiği gibi eridi gitti yani yani sanayideki o karakter ne bileyim, sanayideki o şeyler hep gitti ve gitme mecburiyetinden insanın mesleğinden birçok şeyler sirayet ediyor demirle uğraşa, uğraşa, uğraşa İnsan bazen kendini demir gibi sert hissediyor böyle ee, yok, ayrılmadım, işten atıldım Musa işte kitap sünnete dönünce ee, bende çok şey değişti zaten iş yerinde namaz anlatan insanları hayra sevk etmeye çalışan birisiydim ama kitap sünnetim yoktu yani bu, bu davet olayı yine vardı bir gün artık bu işin sakalsız olmayacağı kanaatine vardım ve sakalı bıraktım. Çok baskı yapıldı. Kesmedim. Topla dediler sağını sonunu. Hiç toplamadım. Neticede yollarımız ayrıldı. Bir sene kadar baya bir eziyet ettiler. O kadar şeye böyle hiç kaldıramayan Hüseyin eziyetlerine katlandı. Hiç ses mi? En son bir gün yaptıkları hareketler çok ağrıma gitti. İşte bir Çarşamba günü müydü, neydi? O akşam ya bu Sayit gelecekti. Dört beş gün bende sohbet vardı. Bütün herkes davetliydi. Ya Rabbi, canıma tak demişti yani. Öyle bir bunalttılar ki, buradan rızkımı kes, bir daha ölene kadar benim. Bu sanayiden rızkımı verme diye bir duydum. Ne bileyim o an öyle bir aklımdan geçti. Aradan iki saat geçti. Muhasebeci çağırdı. Şimdi avans istemiştim. Yani bir sürü misafir falan gelecekti. İşte hale gideyim de biraz etti, işte tavuktu, işte meyveydi, sebzeydi falan. Çünkü geldi mi, düğün yemeği gibi yemek yapmak lazım. Bir sürü gelen giden var biraz avans istemiştim herhalde dedim avansı çağırıyorlar gittim bak dedim benim tazminat hazırlanmış tasdikname <gülüyor> atılma her şey hazırdı Musa biliyor musun iki saat içinde ben bir duanın bu kadar çabuk kabul olduğunu görmedim tazminatı aldık hiç seslenmedim geldim 4-5 gün süt oldu, artalık yandı, gitti, mesep vardı, yoktu, şuydu, buydu belki o günlerde sen de gelenlerdendim bilmiyorum tabi Ebu Said'i pazartesi yolcu ettim işe gitmedim salı gitmedim, çarşamba gitmedim dedi ki hayırdır dedi yani niye işe gitme iyi iş dedim canım yatmak istiyor, istirahat istiyor sen yatmayı seven birisi değilsin ki muhakkak bunda bir iş var yani önemli değildi, değil dedim, söylemedim ondan sonra iş aramaya çıktım kimse iş vermedi çünkü bizim patron koç ona çalıştığı için güçlü tekrar sakalı kesip kendisine gitmemi istiyor tabi işte öylesine bir bu yollara girdik işte. Ondan sonra hanım fark etti tabii. Yani önemli değil üzülmedim inşallah. Allah daha hayırlı bir kapı açardı. Yok niye üzüleceğim ki? Yani sen Allah'tan korkan birisin. Allah seni açtı açıktan bırakacak. Hiç önemli değil. Sen kafana takmayı terk ederdin. Allah razı olsun o da bana hep destek oldu hiçbir zaman hanımım bana köstek olmadı Allah razı olsun ondan sonra bir gün Pınar'dan bir kitap almaya gelmiştim yeni çıkan ne var diye o da dedi Hüseyin abi bak burada bir kitap evi var dedi. niye kitapçı olmuyorsun dedi baktım kocaman bir yazı devren satılıktır Tam merdivenin gayrısı. Gittik devren satın alalım diye bu ma şeylerin Esat Efendi'nin üzerineymiş. O zaman benden çok yüklü bir hava parası istediler. Çok yüklü bir musan. Benim gibi bir gariban da o gün de O günde sohbet vardı. Baya bir pazarlık yaptım. En son işte geçmiş zaman o dedikleri fiyata biçtik ama böyle alıcı değilim. Ne, ne yaparım? Ben zannediyorum ki hemen bana anahtarı verecekler. Ben gireceğim. Burada kitapçılık yapacağım. Ne bileyim hiç işçiliklerimiz, esnaflık görmedik ki. Kendimiz gibi biliyoruz herkese. Akşam oldu böyle bayağı bir kalabalık bir sohbet grubumuz vardı. Böyle mikrofon sistemimiz vardı, kadınlar da dinlerdi bizim sohbetimizi. Sohbetin akabinde arkadaşlar işte ne yaptın abi, iş bulabildin mi, işe bakıyor musun falan dediler. Ben kulağı geldi, böyle bir hacı bayramda bir şey oldu işte, şu kadar tazminat istediler. Ben de dedim 250 milyon, 250 bin o zaman neydi bilmiyorum. Aldığım tazminat vardı. Valla biz de dedim bundan başka para yok. Bunların istedikleri de bu. E o para bende ne arasın ki dedim yani. Ama öyle bir para olsaydı dedim, o zaman nasıl konuştuysam bilmiyorum. Yani böyle bir hava parası olsaydı, ödeyecek de gücüm olsaydı, sırf Allah'a hizmet için buraya alırdım dedim yani. Sırf bunun için dedim ve hiç sahiplenmezdim dedim yani orayı hep Müslümanların olarak görür ben de dedim hep orada emanetçi olmayı ve hep Rabbime hizmet etmeyi isterdim dedim yani böyle bir şey söyledim bir dahaki sohbette Musa bir baktım kadınlar da dinlemiş herkes mendil içinde böyle bilezik getiren dolar getiren arkadaşlar oldu işte tarttırmışlar bileziklerini falan işte kimi 90 gram kimi işte 45 gram kimi adam. işte kimi parasını abi işte bu bir sene sende kalsın bir sene sonra ödersin öbürü işte ben müsaade ediyorum bunu hanımım gönderdi alsın işte sermaye yapsın Çok ilginç yani burayı işte <gülüyor> hala çözemediğim bir nokta daha var paraları bozdurduk altını bozdurduk Musa. kuyumcudan geliyoruz hava parasını vereceğiz 114 milyonlu 114 bin işte kafam benim paraya hiç basmaz eksik var geneceğim parayı vereceğim burayı alacağım. Ne oldu bir yanımda. Vallahi böyle. İnan bak. Geldim adama parayı saydıktan dedim para yumuşar, yumuşatır. Para bir tarafa dükkan bir tarafa diyor adam. Parayı sayacağım ondan sonra diyeceğim ki 114 milyon işte binli milyon herhalde ya tabii milyondu. Ama iyi paraydı o zaman işte 94'ten. İşte bana bir ay, iki ay müsaade et. Ben sana o zaman vereyim diyeceğim. Ben bu sefer parayı saydım saydım. Para tam çıktığı gibi. Bir milyon da fazla çıktı. adam şimdi aldı, masanın üzerine koydu, tamamdı, Allah mübarek etsin falan, hanımla biz ikimiz birbirimize bakıyoruz. Hele dedim, sen şu parayı bir ver dedim, bir daha saydım. Tamam. Anahtarı aldık, dükkana geldik, bir temizlik yaptık. Öyle bir girdik dedik mı? yani elde beş kuruş yok koca dükkan raf yok lafın bile yoktu bak bomboş artık böyle boş bulacağım bir yer de yok geliyorum bir kötü sandalye vardı oturuyorum kepengi yarıya kadar açıyorum gidiyorum geliyorum gidiyorum böyle Bilnet hayırlı olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyor ama benim rafı dolduracak bir şey mi yok ki? Esnaf geliyor şimdi, esnaf böyle garip garip bakıyor. Kim bu? Nereden geldi? Niye geldi? Kimi diyor? Aslanım burada açından ölürsün. Başka iş mi yoktu? Niye yapıyorsun? Her kafadan bir ses. Ben sabah geldim, akşam gittim. Sabah geldim, akşam gittim derken bir iki üç ay böyle gitti artık baya bir sıkıntılar baş gösterdi baya böyle bir ciddi manada bir maddi sıkıntıya girdim bu arada bacanak Paris'ten geldi geldi o zaman kaç bin frank bilmiyorum. dedi ki bacanak al ben gelecek yazın senden bu parayı isterim dedi sermaye yap dedi tamam dedim onu aldım İstanbul'a gittim. Ne kadar kitap, sünnetten alakalı kitap varsa o parayla e, rafımın bir kısmını doldurdum. Bu arada da o hava parasını verdiğim adamlara gittim. Dedim ya Allah'tan korkun bari hiç olmazsa dükkanın raflarını verin dedim. Yok olmadı hiç olmadı. Hiç olmadı. adamlardan zor bela o raf aldım dusan. eğer dükkana gelmişseniz eski raflarımı böyle saman gibi o basma şeyler vardı ya, onlar işte Ebu Said'in sadece bir şeyi oldu Kuraba'dan o zaman bir çeşit alıp gönderdi bir tek o oldu bir tek o oldu öyle bir başladık işte Borçları yavaş yavaş ödedik. Allah razı olsun bir arkadaş. Ona 45 mı 46 gram mı altın borcum vardı. Ona kadar ısrar ettiysem o hibe etti. Bir onun böyle bir hibesi oldu. Öbür tarafına hep borçları geri tek tek ödedim. Ondan sonra böyle gidiyoruz yani. Rabb'uma hamdolsun dükkana da böyle girdik yani. Ama ilk gün girdiğim niyetim neyse, daha bugüne kadar bu hiç değişmedi. Aynı yani. İlk açtığımdaki çizgim neyse bulundurduğum kitap olsun. Çünkü Allah'a Resulü'ne ters olacak kitap sokmadım. Satmadım. Vesile de olmadım. Aynı da devam ediyor. Aynı da devam ediyor elhamdülillah burası benim bir mektebim oldu bir medresem oldu hem okudum hem yazdım aleykümselam hem öğrettim hem öğrendim dostlarım olduğu gibi birçok düşmanlarım da oldu esnaf çok hainlik yaptı çok çok hainlik yaptı istemediler Yüzüme bir şey demediler ama arkamdan çok hainlikler yaptılar. Ama Allah hiçbir zaman fırsat vermedi. Onlar gibi çıkıp birbirinin dedikodusunu yapan sonra yüzlerine gülen olmadım. Ne dedikodularını yaptım. Ne arkalarından konuştum. Ne de yüzlerine güldüm. Neysem öyle hareket ettim. Zamandan hepsi sevdiler. Arka da ne yaparlarsa yapsınlar, yüzüme daha bir tanesinin ben kötü olarak baktığını, kötülük yaptığını görmüyoruz. Hatta o kadar çok insan bana gelip bir mesele sormaya başladı ki aklınız durur. Seni kim gönderdi? Falan diyor. Niye gönderdi? İşte benim bir meselem vardı, işin içinden çıkamadım, işte size gönderdiler hocam, siz bu meseleleri çok iyi bilir misiniz? Yani artık onlar da anladı. Buradaki çarşı mescidine gittiğimde eğer kıldırgaç yoksa namaz kıldırma memuru ben oradaysam hiç kimse öne geçip namaz kıldırmaz. Hocam geç namazı kıldır diye. Hiç kimse o kadar esnaf kendini öne geçirmeyi benim yanımda e, kendini layık görmez. O vaziyete geldi bak. Hep sabırla ne oldu bu. Ama benim buraya açtığımda e, hep bir tepki aldım. Böyle hep dışlanma aldım. Hep bir arka konuşma aldım. Ama Allah'a hamdolsun. Bir tanesine gidip de sen bana niye bunu böyle dün demedin. Bilmiyor ki adam. Neyi kabul edip neyi reddettiğini bilmiyor ki. Bilmeyen bir adamı sen niye bilmiyorsun deyip de azarınız ki bilmediği öğretilir. Geri yanında da sabun edilir. Böyle işte bizim hayat böyle. böyle. Yani Allah hakkımızda iyisini versin. Veya başınızı ağrattım vaziyet. Bizim dinle tanışmamız bu işte. Ama öyle insanlar var ki geçen merkez vaiz vardı. Yok, kitap satışı durdu. Kitap satışı belki sıfır derecede musa. Şu an düzenli yaptığım, ücret aldığım bir tane site var. Onun bayağı bir bana bir faydası var. Onun yanındaki web işleri almazsam bayağı bir maddi sıkıntıya giriyorum yani. Bayağı şu arada da öyleyim. Allah yardımcımız olsun. İnternette iş olursa işte rahat diyorum olmayınca bayağı bir sıkıntıya giriyor <gülüyor> öylesi ne oldu işte Ali Kardeş Peki ben kendimden bahsetmeyi seven birisi değilim amin, amin. Arkadaşlarla geçen oturuyoruz benim bir ara baya bir cd çağırmam olmuştu yazı bazında. Oku 2000, 2001, 2002, 2003 cibiyarında falan. Sonra baktım güç yetiştim Çok madden yıkıyor bıraktıydım. Ama baya bir yayılmış bunlar. Yıllarca benim bu cd'den hep vaaz hazırlanmışlar biliyor musun? Adam geldi geçen tanıştı. Merkez vaizlerinden birisi o kadar edepli, ahlaklı ki Allah selametlik versin birçok şeyi çözmüş saygıyla bayağı konuştuk şimdi hocam ben yüksek İslam engezunuyum işte şurada Arapça öğrendim falan falan de anlattım şimdi benim seyidileri görünce beni çok çok iyi işte tahsil eden gidip bir medresede eğitim alan veya bir İslam Üniversitesi'ni bitirmiş zannetmiş adam ben işte basit ettim, işte burada okudum, burada yaptım, inanamadı biliyor musunuz? Hocamız ne kadar tevazu sahibidir. Ne yaptıysam kendime anlatamadım. Yani insanlar sanki ilmi belli bir üniversiteden, belli bir medreseden alınma zannediyorlar. Halbuki böyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisi bir fakülteydi, bir medreseydi. Bunu anlamak gerekiyor. Bunu her yerde de aşılamak gerekiyor. Zannedersem herhalde ben bu türden herhalde tek mi kaldım? Veya asrın öyle ender türlerinden mi bilmiyorum. Ama bu yönünü öğrenme, öğretmenin daha sağlıklı daha can ve halkla iç içe olduğu inancındayım. Ne zaman bir insana bir etiket girdi mi canlılığını kaybediyor. Arada böyle bir e, kopukluklar, ayrılıklar, ayrı bir sınıf gündeme geliyor. Halbuki saygıyla sınıf farklı şeylerdir. Nasıl ki adam gelip sorduğunda Muhammed hanginiz? İşte şu beyaz benizdi dedikleri gibi öyle olursak zannedersem zannedersem bir şeyler olur. Bu olmadı mı? Olmuyor. Olmuyor. Hayır inşallah. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Sen o yüz bıraktık mısın? <gülüyor> Bayağıdır da konuştuk. Yok, Allah razı olsun. Hanım hiçbir zaman kızmaz. Eve misafir getirmediğimde kızar. Ne o hayırdır? Birisi geldiğinde kalmak istediğinde eve getirmiyor musun? Niye misafir getirmiyorsun diye sorar. Hatta bir arkadaş gelmişti hanımdan da bir gün öncesinden bir böyle hafif bir tartışmıştık. Böyle Kurban Bayramı yakındı ki hep namazı falan kılanır bizim evde. Hanım her tarafı kaldırmış, ben de 6 7 tane afirim gelmişti. Aldım götürdüm. Gecesinde ya dedi ya evet kaldırdım, temizlik yapıyorsun bu kadar adamı getiriyorsun. Ya hiç mi benim canım yok? Bak iki gün sonra bayram. Niye böyle yapıyorsun falan dedim. Ben ilk defa hanımdan böyle bir tepki aldım biliyor musun? Hiç seslenmedim. Allah'tan kudradım. Bak bunlar Müslüman, sırt benden sohbet etmek için ta Antep'ten gelmişler. Ne yapayım? Otelde mi yatır akşamdan sohbet ettiğimiz gibi ben sabah namazından sonra kalkıp yine sohbeti devam ediyoruz. Başka bir ortam bunun olması mümkün değil. Hanımım ilk defa böyle bir tepki vermişti. Neyse arkadaşlar gitti. Arife günüydü işte. Bir arkadaş geldi. O da doğu tarafından. Sırf Allah rızası için ziyarete gelmiş. Bir gün kalıp oradan yoluna gidecek. Onu tuttum burada Hacı Bayram'ın burada dedim sen burada yat kendinden gelirim muhabbet ederiz işte şerife günüydü arife değildi, arife günü gönderdim işte eve gittim, kafam burada kaldı çok üzülmüştüm yani o benimle kalma, benimle muhabbet etmek istiyordu, Da çoğu zaman da misafir ettiğim bir arkadaştı hanım ki, hayırdır bugün üzgünsün falan Yo üzgün değilim, yok yo, sende bir şey var dedi, yok dedim. bir arkadaş geldi dedim, onu otele bıraktım işte sabah dedim, beraber sohbet edeceğiz falan, niye dedi, e sen böyle deyince insanda da dedim, Allah'tan kork dedi ya ben o an kızmış bir şey söylemişsem dedi, yani senin dedi, bir müslümanı otelde nasıl yatırırsın dedi, hiç mi Allah'tan korkmadın dedi yani ben öyle dedim diye diyen yani sen benim sözümü muptacaksın. Hiç hanımın sözünü tutan da birisi değilim bakın. Allah razı olsun. Hanımımın bak o şekilde konuşması. Yani benim onu böyle değerlendirmede çünkü düşünüyordum böyle. Ya yani niye böyle yaptı? Şimdi bu nasıl olacak? bundan sonra da mı böyle devam edecek gibi böyle mi kendime bir düşünce sarmıştı bir o oldu yani böyle Allah razı olsun hanımın bu yöne hiçbir zaman yüksünmemiştir hiçbir zaman konuşmaz bak mesela Ramazan'da ilk günü tanıdığım bütün arkadaşları ben iftara davet ettiğim gibi tanıdıklarınızı da iftara getirebilirsiniz derim Amin. Allah razı olsun amin ecmain Hangi bir kadın doğru dürüst? Ee, evet. Hangi bir kadın iftara 5-6 kişiden sonra veya 10'dan sonra misafir kabul eder? Kocasının başının etini yer ya. Benim iftara hiç gelmezse, hiç gelmesi en az 50 kişi gelir. En az hiç yüksünmez. Oturur onları birbir bir yapar ben ona yardım ederim arkadaşların hanımları gelir Allah'a hamdolsun hepsi yeter inanın iftardan sonra en son gelen adamın yediği yemekten sonra evde de bir şey kalmaz <gülüyor> çok ilginç yani <gülüyor> elhamdülillah böyle yani Rabb'im bereketini verir hiç kimse geldiğinde de aç kalmaz herkes de bilir alıştılar ben davet edeyim etmeyeyim, ulaşayım ulaşmayayım Ramazan bir dedi mi arkadaşlar, hiçbiri eve gitmez hanımları çocukları gündüz bize gelir erkekleri de akşam işten çıktım isterse iftardan bir saat sonra olsun İftar etmez geri bende iftar ederim bak ne kadar güzel hayır Allah yardımcımız olsun Allah yolundan ayırmasın toplu yaşamayı, topluca hareket etmeyi bizlere nasip etsin nice kadınlar vardır ki eşlerinin hayrına engel olurlar eşlerine hep köstek olurlar destek olmazlar ben mesela şimdi kapıyı kilitleyip çek alayım gideyim Türkiye'nin dünyanın neresine olursa olsun Eve arayıp da ben falan yere gidiyorum şu gün geleceğim demem Akşam eve gelmedi mi hanımı ki muhakkak bir yere gitti. Meraklansa bile dua eder, hiç beni arayıp da neredesin, niye gelmedin, niye haber vermedin diye beni hiçbir zaman sıkıntıya sokmaz. Başkaları bir sohbete gitmesine veya haftada bir saat ya bir nasihat dinlemesine bile belki çoğunu müsaade etmez, 50 kere rövdeder benim Allah razı olsun o yönde hiçbir bir yok şu an gideyim Van'a on gün kalayım sohbet edeyim sadece eve gelir selam aleyküm derim dersem şurdayım o kadar demezsem kimse bana hesap soramaz ve sormazlar da ve böyle de olması lazım derim sağ olsam haberim gelir veya oranım <gülüyor> gelir ölmüşsem, ölüm haberi zaten benden önce gelir. Onun için hiç tasalanmanıza gerek yok. Tasalanıp meraklanıp da geldiğiniz istediğiniz kadar paralayın. Yine dedim ya ölüm ya dirim gelecek. Onun için böyle hazırladım. Onlar da böyle beni kabul etti. Allah'a hamdolsun. Rabıma hamdolsun. Allah cennette. Sevdikleriyle bir daha haşr eylesin. Cennet kadınlarından eylesin. Ben memnunum. Beni hiç bugüne kadar hiç bunaltmadı. Benim aksiliklerim, sakarlıklarım, sertliklerim olsa da daha bugüne kadar ben hanımımdan hiçbir şikayetim olmadı. Allah razı olsun. Allah gönlüme göre verdi. Çocuklarıma iyi bir anne, bana iyi bir eştir yani. bazıları çok müşkülat yaşar Musa. Namazında işte ben camiye gittim bana şöyle dediler, böyle dediler. Ben yaşamadım. Arkadaşlar yaşadılar ama camiden atılmalar, hatta gözü şişenler gözünü şişirenler <gülüyor> birçok vakalar oldu ama ben çocukluğumdan beri beş vakit namazı camide kılan birisi olduğum için ve çocukluğumdan beri okuyan, hocaları yoran, sorularımla bunaltan birisi olduğum için cemaat değil. Ben onları imam, yani devlet imamı olarak görmediğim için bende sorun yok. Yani. Bu yönlü sorun yok. Hak etmedikleri bir makama ben onları çıkarmayınca hak etmediği bir bidat ehli olarak da görmüyorum yani. Herkesin bir boyu vardır. Ben o kadar onların boylarını yüksek görmüyorum. Ben çok çok büyük bir sorun yaşamadım. Ve halen de oturduğum yer olsun, bu devamlı gidip geldiğim mescitler olsun, Hiçbir imamla şeyimizden fazla büyük bir müşkülatlarımız olmadı. Aleyküm selamlar. Ama arkadaşların çok oldu. Çok sakarlıkları oldu. Çok yanlış hareketleri oldu. Onlara çok aşırı saldırılar oldu ama e, direkt bana karşı musa olmadı. Niyeyse e, hep yaklaşmalarda bir yumuşaklığı bir korkuyu gördüm onlarda. Çünkü hep anlatan pozisyonundaydım. Hoca olmadığında cuma kıldıran. Onlara Ramazanlarda e, hoca orada otururdu Hüseyin ben namazı kıldırayım. Sen işte e, namazın önündeki sohbeti ver denilen birisiyim şimdi Musa. Anlatan birisi olup da bunları yapınca insanlar e, neyle seninle konuşacak ki öğreten birisin öğretilen değil ki bu yüzden direkt bana e, hiç çatan olmadı yani çok nadir anılarım var bu yönlü e, ondan tabi büyük yerlerle kavgalar oldu büyük yerlerden çatanlar oldu ve halen de rahat bırakmıyorlar bu da olacak o da olacak bu gayet de normal çünkü e, her şeyin bir artık gelindi mi safların netleştiği bir yerde artık karşı safta seninle e, hasımlaşmaya başlıyor o da seni artık fark ediyor sen de onu artık çok net bir şekilde, net çizgilerinden fark ediyorsun. Ve artık hareketler de net olmaya başlıyor. Zannedersen bu cümleler ne demek istediğimi çok güzel anlatıyor. Her kozunu oynadı diyebilirim. her kuzunu oynadı ama hiç de başarılı olamadı ve denemeye de devam ediyor Allah hayırlı ömür versin diyeyim hayırlı anlayış versin hani İsra suresinde bir ayet var ya seslilerinle atlarınla titret korkut cana kasıt her yön yani denenmedik hiçbir şey kalmadı Allah hayırlısını versin bunlar olacak olması da gerekiyor zaten ee, akşamki sohbetin son kısmını aslında devam ettirecektim de başıma aşırı bir ağrı girdiydi orada bıraktım ee, akşam ben hayatımı anlattım o aslında o yaşandığı, yaşanan yaşadığım dolu dolu yaşamaya çalıştığım bir hayat uykusuydu bilmiyorum fark ettindim bunlar insanın hayatındaki önemli unsurlar yani ilmin gelmesi amele dökülmesi buna davet edilmesi ve davetin karşısındaki insanın başına gelen bela ve musibetlerde takılması gereken birçok şeyler var Bunların güzel yakalanması gerekiyor. Bu sabır bazen kendi cinsinden, kendi huyundan gördüğün insanlardan da olabilir, karşısında da olabilir. Bu hiç önemli değil. Önemli olan böyle bir vakada senin takındığın usuptur Allah bizlere edep nasip etsin, ahlak nasip etsin, güzel amel nasip etsin hayırlı bir akıbet nasip etsin ne bileyim bunlar yani bu güzellikleri yakalayan insanlardan eylesin önemli olan bu çünkü insanlar gider başkaları gelir onlar gider öbürleri gelir ama insan kabre girdiğinde istiyor ki amel defteri kapanmayanlardan olsun sürekli açık olsun İnsan bunu istiyor. Burada da tabii her amelin kabul ve reddindeki ilk şart ihlaslı olma. Ve dın her amelin Allah indinde makbul olmaz. Yani Resulullah'ın sünnetine uygun olmaz. Önemli olan bunun yakalanması. Evet. Allah hayrını versin en iyisi gene İbni Kesir'in hayrını artıralım madem mel kapanmıyor hala yattığı yerde birilerine hayat verebiliyor sırf Allah rızası için insanlar uyurken orada burada gezerken o nasıl ilim etmiş Nasıl zamanı ayırmışsan Bak bugün hala Onun o defterine yazılıyor Allah onlardan razı olsun En iyisi Nefisleri konuşmayı bırakalım Allah bizlere mağfiret etsin Hepimize hayırlı ömür versin Müslümanlık Rızkımızı artırsın Hidayetimizi artırsın Hani diyor ya aleyhissalatü vesselam Rabbimiz şöyle buyuruyor hepiniz hidayete muhtaçsınız öyle benden hidayet isteyin ki hidayetinizi artırayım diyor amin ya hepiniz diyor açsınız öyleyse diyor benden diyor sizi doyurmanızı isteyin ki ben de sizi doyurayım diyor hepiniz çıplaksınız diyor Öyleyse benden diyor giysi isteyin ki ben sizi giydireyim diyor. Bunlar basit şeyler değil. Hiç aklımıza bile gelmez. Ama Musa aleyhisselam okudunuz değil mi? O medyende o iki kızın davarını suladıktan sonra oturmuş ve aç diyor senin doyurmanı bekler diyor. Onlar bunu güzel anlamış. Onlar bizim önde örnek alacağımız, yollarından gideceğimiz salih insanlardır. Allah Subhanahu ve Teala onların her şeyini bize bildirmiş ki biz de bunları okuyarak güzelce yakalayalım, hayatımıza geçirelim. Evet. En son Necim suresinde kalmıştık. İnşallah bunu da okuyayım da biraz nefes alayım bayağıdır konuşuyoruz. Değil mi Musa? Arkadaşlar sabahınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Allah subhanu ve teala gününüzü mübarek etsin. Rabbim her işinizi hayırla neticelendirsin. Sıkıntınız varsa sıkıntılarınıza gidersin. Bismillahirrahmanirrahim. Necim Suresi Necim Suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. Allah subhanu kuvveti al, bu sureyi hakkıyla anlayan hakkıyla gereği gibi amel eden müminler arasına bizler de kaçsın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden dörde kadar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 yaratıklara da ancak yaratanın adıyla yemin etmek yaraşır. Burada da Allah subhanahu ve teala yaptığı şeyleri zikrederek onlara yemin ederek başlıyor. Hakkında yemin edilen kısım, arkadaşını sapmamış ve azmamıştır kısmıdır. Bu da aleyhissalatü vesselam Efendimizin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 O anda diyor, aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ağzını misvaklıyordu. Ve misvaklarken de ooo diye bir ses çıkarıyordu. Bunu da yazayım mı? Evet. Bunu da yaz. Dedi diyor. Bukhari'nin kitabı vuduyu açarsanız orada Abdullah İbni Amr'ın ve vesselamın ağzını misvaklarken o diye bir ses çıkarırdı diye aynen o şekilde naklettiğini görürsünüz. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size ben bir şey söyleyeyim. Bu Allah katındandır diye haber vermişsem o hakkında hiç şüphe olmayandır. Bunu böylece alın demişti. Buna sebepse kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün hurma bahçelerinin oradan geçiyor. Oradaki insanların bir şeyler yaptığını görüyor. Ne yapıyorsunuz dediklerinde oradakiler biz işte erkek hurmadan veya dişi hurmadan gözün"